sırada Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem yanına Hazreti Bilal'i çağırdı. Osman İbni Talha'nın yanına gitmesini ve ondan Kabe'nin anahtarlarını alarak kendisine getirmesini istiyordu. Uzun uğraşlar sonunda annesinden anahtarı alabilen Hazreti Osman onu kaptığı gibi Kabe'ye doğru koşmaya başlamıştı. Olacak ya tam da efendimize yaklaştığı sırada sürçecek ve yere düşecekti. Annesinden zoraki aldığı anahtar şimdi de elinden düşüp bir tarafa savrulu vermişti. Ancak bunda da bir hayır vardı. Zira bugüne kadar kabe'nin anahtarlarını hep yanında bulunduran Beni Talha ailesi kendilerinden başka kimsenin onu açamayacağını düşünüyor ve bu sebeple aileye bir nevi kutsiyet atfediyorlardı. Ve şimdi Resulullah'ın bir hamlesiyle bu yanlış delakkiyde yıkılacaktı. Efendiler efendisi anahtarın düştüğü yere vardı ve elbisesinin ucuyla onu tutarak elini aldı. Sonra da gidip bizzat kendi elleriyle Kabe'nin kapısını açtı. İlk kez Kabe sahibini açılıyordu. Ancak Kabe'nin içi resimlerle doluydu ve Allah Resulü Hazreti Ömer'i görevlendirerek bunların hepsini yok etmesini istedi. Kabe... Şirk emarelerinden tamamen temizlenmeden içeri girmiyordu. Şimdi ashabda tatlı bir telaş başlamıştı. Kimi Zemzem taşıyor, kimi de eline aldığı bir bezle Kabe'nin içini temizliyordu. Temizlik işi bitirilip de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdiğinde gözüne Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti Meryem olduğunu söyleyip durdukları bazı resimler takılacaktı. Belki de onları saygılarından temizleyip yok etmemişlerdi. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok kararlıydı ve hemen Hazreti Ömer'e dönerek ''Ya Ömer!'' diye çıkıştı ona. ''Ben sana burada hiçbir resim bırakmayacaksın diye emretmedim mi? Allah onların canını alsın.'' Hazreti İbrahim'i elinde ok çeken bir ihtiyara benzetmişler. Allah kahretsin onları. Halbuki onların hepsi de ne Hazreti İbrahim'in ne de Hazreti İsmail'in fal oku çekmediklerini çok iyi bilirler. Buradaki bütün resimleri temizleyin. Yaratıp da hareket ettirmeye güç yetiremediklerini resmetmeye kalkan bu insanları Allah kahretsin. Resulullah'ın gösterdiği bu hassasiyet ashabı da harekete geçirmiş ve hemen üstlerindeki giysilerle Kabe'yi temizleme yarışına girişmişlerdi. İşte şimdi olmuştu ve Efendiler Efendisi yanında Hazreti Üsame, Hazreti Bilal ve Osman İbni Talha olduğu halde Kabe'nin içine girdi. Allah Resulü ile birlikte Kabe'nin içine girme işi o kadar ashab arasından sadece bu üç kişiye nasip olmuştu. Artık emrine nebeviyle kapı içerden kapatılmış ve başkasının girmesine imkan vermiyordu. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada uzun hurma dallarından yapılmış bir güvercin heykeli bulmuş ve onu da kendi elleriyle kırıp atmıştı. Efendiler efendisi Kabe'nin dört bir köşesini dolaşarak içinde tekbir getiriyor ve Allah'a hamd ediyordu. Sonra da iki direğin arasında durarak iki rekat namaz kılacaktı. Dışarıdaysa Ashab-ı Kiram Hazretleri merakla bekleşiyordu. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeride ne yapıyordu? Süre uzadıkça merak da artar olmuş ve sabırsızlıktan çatlayacak hale gelmişlerdi. Bu sırada Halid İbni Velid gibi bazı kimseler, ...herhangi bir izdihama sebebiyet vermemek için, ashabı Kabe kapısından uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Haklıydı da, zira kapı aralanır aralanmaz herkes oraya doğru yönelmek isteyecekti. Meraklı gözler şimdi, Efendimizin yanındakilere soruyordu. Resulullah içeride ne, Resulullah yaptı? Içeride ne yaptı? Namazını kıldı mı? Namaz kıldı mı? Namazını, ne Namazını yaptı? nerede kıldı? Bir tarafta Hazreti Bilal ile Hazreti Hüsame bu soruları cevaplaya dursun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinde anahtarlar olduğu halde Kabe'den çıkmış ve avlıya inmişti. Tuttu, orada da Kabe'ye yönelerek iki rekat namaz kıldı ve arkasından da ''İşte kıble budur.'' buyurdu. Böylelikle kıble konusunda zihinlerde oluşabilecek sorulara da cevap vermiş oluyordu. Derken öğle vakti girmiş ve Resulullah da yanına yine Hazreti Bilal'i çağırmıştı. Kabe'nin üstüne çıkıp da ezan okumasını istiyordu. Aynı zamanda bu Mekke hakkında söylenecek son söz manasına geliyordu. Artık Hazreti Bilal'in sesi yıllarca ehad, ehad diyerek inlettiği Faran dağlarına çarpıp geri geliyor, hala hazımsızlık yaşayan Mekkelilerin yüreğine, ...ok gibi işliyordu. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Hatta bu sırada Kabe'nin avlusunda <gülüyor> bulunan Haris İbni Hişam'la... ...Attab İbni Esid etraflarındaki bir <gülüyor> grupla birlikte oturmuş... ...kendi aralarında konuşmaya başlamışlardı. Babası Esi'ydi kast ederek, Eşhedü hatta... Allah Esi'de ne büyük lütufta bulunmuş. Bak bugün duyduğu zaman öfkeden kuduracağı şu sesi duymuyor. Demişti. Haris ise, Vallahi bilsem ki o hak üzeredir, Gider ve ona tabi olurum. Diye karşılık veriyordu. Süheyl İbni Hamr da Haris'e katıldığını söylerken... Bu sırada bir başkası devreye girecek ve... Şu siyahi kölenin Kabe damına çıkıp da böyle bağırdığını görmeden önce Allah, Said'in ruhunu kabz etmekle ve yer ne büyük lütufta bulunmuş. Hakem İbn-i Ebi'yle Beni Cümeyhe ait bir köle. Ebu Talhan'ın binasının üzerine çıkıp da böyle bağırabiliyor ya. Bu gerçekten de çok büyük bir hadise diyerek tepkisini dile getiriyordu. Onları dinlemekte olan Ebu Süfyan, önceki tecrübelerinin de bir neticesi olarak temkinliydi. Ben bu konuda hiçbir şey diyemem, dedi önce. Zira eğer ben bir şey konuşacak olursam, şu taşlar bile gidip ona haber verirler. Gerçekten de Ebu Süfyan'ın dediği olmuştu. Cibril Emin gelmiş ve durumdan Allah Resulü'nü haberdar etmişti. Bunun üzerine Sultan-ı Rusul Efendimiz onlara dönerek ''Sizin şöyle şöyle dediğinizi biliyorum'' diye seslendi. Yıldırım çarpmış gibi olmuşlardı. Gerçekten de Ebu Süfyan haklı çıkmıştı. Bilhassa Attab ve Hişam can evinden vurulmuşlar ''Biz de şehadet ederiz ki sen gerçekten de Resulullah'sın'' diyorlardı. Şu söylediklerimize bizden başka kimse muttali olmamıştı ki gelip de onları sana haber versin. Bu sırada Hazreti Osman Mekke'den bu yana tanıdığı ticaret arkadaşı sahib İbni Abdillah'ı Efendimizin huzuruna getirmiş ve hakkında güzel şeyler söyleyerek onu tanıtmaya başlamıştı. Efendimiz bana sahibi tanıtmaya çalışmayın çünkü o benim ortağımdı diye başladı sözlerine. Sonra da ona dönerek Hoş geldin ey kardeşim ve ortağım diye seslendi. Bu sefer sahibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tanıtmaya başlamıştı. Zira sahip, hayırsever ve dost canlısı bir adamdı. Onun için Efendimiz o ne ortağını aldatır ne de onunla çekişirdi diyordu. Sonra da tekrar sahibe yönelip Ey sahip diye seslendi cahiliye döneminde sen sevap olarak karşılığını göremediğin bir kısım iyilikler yapıyordun halbuki şimdi sen senden sevap olarak kabul görecek işler yapacaksın bu arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan Hazreti Ömer'e dönecek ve Hudeybiye günü yaşanılanları hatırlatırcasına ona şunları söyleyecekti Ey Ömer işte o gün benim size ben Allah'ın Resulüyüm derken söylemek istediğim buydu. Vallahi de İslam'da Hudeybiye anlaşmasından daha büyük bir fetih yoktur. Ancak o zaman insanların aklı olup bitenleri kavramaya yetmemişti. Fethin yaşanmaya başlanmasıyla birlikte pişmanlıkla kıvranmaya başlayan Hazreti Ömer'de şok tesir icra eden sözlerdi bunlar ve o günden sonra o Hudeybiye günü yaptığı çıkışlarından dolayı kendi kendisine ömür boyu nafile namaz kılacağı, oruç tutacağı, zekat ve sadaka dağıtıp tevbe ve istiğfar edeceğinin sözünü verecekti. Bu sırada insanlar Kabe'nin avlusunda halkalanmış, merakla gelişmeleri takip ediyorlardı. Allah Resulünün haklarında verici hükmü merak ediyorlardı. İşte şimdi sıra bu insanlara seslenmeye gelmişti ve Efendiler Efendisi onlara hitap etmek için Kabe'nin kapısına çıktı. İlk cümleleri Allah'a hamdla başlıyordu. Vadini yerine getiren Allah'a hamdolsun. Diyordu O Allah ki Tektir ve hiçbir ortağı yoktur Tek başına Ahzab ordusunu hezimetle baş başa bırakmış Ve kuluna yardım sözünü Yerine getirmiştir Sonra da Ey Kureyş Diye seslendi Bugün benden Hakkınızda nasıl bir hüküm vermemi Bekliyorsunuz Bir anda Kabe Kabe derin bir sessizliğe bürünme verecekti. Zira bugüne kadar yapmadıklarını bırakmamışlardı. Yolun sonuna geldiklerini düşünüyorlardı. Zira defalarca yoluna çıkmış, aklı hayale gelmedik işkencelere müracaat etmiş ve her köşe başında ona ve asabının hayatına tuzak kurmuşlardı. Mücrimlerdi ve şayet hükmü kendileri verecek olsalardı Böyle bir cürümün cezasının ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Başlarını önlerine eğmiş, haklarında verilecek hükmü intizar ediyorlardı. Bu derin sessizlik devam ederken en arkalardan hiç beklemedikleri bir ses yükseli vermişti. "Hayır Murad" ediyor ve senden hayır bekliyoruz. Zira sen ''Kerim oğlu Kerim bir kardeş ve Kerim bir kardeşin oğlu bir Kerem sahibisin ve buna da bugün muktedirsin.'' diyordu. Bir anda gözler arkadan gelen sesin sahibine yöneldi. Bu sesin sahibi Kureyş'in kudretli şairi Süheyl İbn Amr'dan başkası değildi. Oğlu Abdullah'ın getirdiği haberle gizlendiği yerden çıkmış... ...ve yeni bir hayata adım atmak için huzura gelmişti. Kader onu yine çok kritik bir noktada istihdam ediyordu. Yine dilindeki gücü kullanmış... ...ve tükendiklerini düşündükleri noktada... ...Kureyş'in affına ferman getirecek bir adım atmıştı. Söz Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...Süheyl'in bu cümlesiyle kastettiği manayı elbette anlamıştı. Hazreti Yusuf'u hatırlatıyor... ...ve onca meşakkate maruz bırakıldıktan sonra... ...onun yine de kardeşlerini affettiği gibi... ...bugün Resulullah'ın kendilerini affetmesini diliyordu. Zaten Resulullah da farklı düşünmüyordu. Sesin sahibini de tanımış, maksadını da anlamıştı. Zaten o yaşatmak için vardı. Bir anda mübarek yüzlerinde kucaklayıcı bir tebessüm verdi ...ve yüreklerine işleyen bir ses tonuyla... ...olgun başaklar gibi sararıp solan simalara şunları söyledi. Ben bugün size, kardeşim Yusuf'un, bugün sizin için kınama yoktur. Umulur ki Allah da hatalarınızı affeder. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir dediği gibi derim. Hadi gidin, hepiniz hürsünüz. bekleyen Mekkeliler her şeye rağmen kendilerine sonuna kadar hürriyetin yolunu açan bu ifadeler karşısında ayrı bir şok daha yaşıyorlardı olacak gibi değildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kin de tutmuyordu bu kadar civan mertlik ancak bir peygamberde olabilirdi ve karşılaştıkları bu âli cenaplık karşısında küçük dillerini yutacak hale gelmişlerdi Muktedirken affetmek ancak ilahi kaynaklı bir sistemin sonucu olabilirdi ve kalplerine doğru işleyen derin bir pişmanlık hissediyorlardı. Belki de esas fetih şimdi yaşanıyordu. Nebevi şefkatin kollarında kalpler olabildiğine yumuşamıştı ve şimdi onlar kitleler halinde İslam'ı tercih ettiklerini söylüyorlardı. 186 aileyle çıktığı Mekke'de Şimdi binlerce insan İslam'la şereflenmişti. Nur insan huzur kesilmiş Rabbine hamd ediyordu. O gün onlara yeni adım attıkları din hakkında uzun uzadıya bilgi verdi. Yeni müminlerini geleceğe hazırlıyordu. Bu arada kendisine soru soranlar da oluyordu ve o da onların bu sorularına cevap veriyordu. Hatta hutbesi bitip de Ebu Şah adındaki birisi hutbede mevzu ettiği konuları kendisine yazıp da vermesini talep edecek ve o da onları Ebu Şah için yazıp veriniz diyerek onun bu isteğini de yerine getirecekti. Artık Kabe cemaat cemaat gelip de Allah Resulüne beyat eden Mekkelilerin coşkusuna şahitlik ediyordu. Allah'a iman ettiklerini söylüyor ve kelime-i tevhidi söyleyerek daha düne kadar karşısında kılıç çektikleri Allah Resulüne sadakatlerini beyan ediyorlardı. Faran dağlarından akıp gelen sellerin Kabe'de buluştuğu gibi, o gün Mekkeliler kendilerini imanla buluşturan Allah Resulü'nün bulunduğu yere akın etmiş ve onun mübarek elini tutarak emrine enkiyat sözü verebilmek için adeta birbirleriyle yarışmışlardı ve bu yarış günlerce devam edecekti.